En çok sevdiğin kim? 7 haftalık ayrılıktan sonra muzaffer olarak dönen ordu Medine'ye ulaştığında Cafer ve arkadaşları çoktan Medine'ye gelmişlerdi. Cafer radıyallahu anh Habeşistan'a gittiğinde 27 yaşındaydı. Şimdi ise kırkında bir adam olmuştu. Sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 13 yıldan beri görmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kucakladı ve alnından öptü. Daha sonra Cafer'in dönüşüne mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevineceğimi bilemiyorum dedi. Cafer'in yanında zevcesi Esma ve Habeşistan'da doğan Abdullah, Muhammed ve Avn adındaki 3 oğulları da vardı. Yanlarında evi henüz tamamlanan Ümmü Habibe radıyallahu anh'a da vardı. Onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmesi üzerine bir düğün yemeği daha hazırlandı. Ümmü Habibe şimdi 35 yaşındaydı. Ayşe radıyallahu anha hariç peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımları onu Mekke'den tanıyorlardı. Yanı sıra o Zeynep'in yengesi ve Habeşistan'daki hicret günlerinin ilk zamanlarından beri Ümmü Seleme radıyallahu anha ile Sevde radıyallahu anhanın yakın arkadaşı oluyordu. Onun gelişi bekleniyordu ve fazla heyecan oluşturmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını daha çok ilgilendiren bir meselede peygamberin beklenmedik bir şekilde genç ve güzel Safiye ile evlenmesiydi. Medine'ye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu geçici olarak konuksever Harise radıyallahu anh'ın evine yerleştirdi. Onun çok güzel olduğunu duyan Hazreti Ayşe radıyallahu anha yeni arkadaşlara hakkında fikrini sormak üzere Ümmü Seleme'ye gitti. Ümmü Seleme o gerçekten çok güzel bir kadın. Allah'ın Resulü de onu seviyor dedi. Ayşe radiyallahu anha, Harise'nin evine gitti ve, Yeni gelini ziyarete gelen kadınlar arasına katıldı. Yüzü peçeliydi. Kendisini tanıtmadan biraz geri planda durdu. Fakat, Yeni geline, Ümmü Seleme'nin söylediklerinin doğru olduğunu görecek kadar yakındı. Daha sonra evine döndü. Fakat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı, Ve onu tanımıştı. Dışarı çıktığında arkasından gelip, Ey Ayşe, ''Onu nasıl buldun?'' diye sordu. Ayşe, ''O diğer Yahudi kadınlarına benzer bir Yahudi'' dedi. ''Öyle söyleme'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o İslam'a girdi ve İslam'ını güzelleştirdi. Bununla birlikte Safiye radıyallahu anha, diğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin yanında, babasının kişiliği yönünden inciniyordu. ''Ey Huya'yın kızı'' deyimi, Gerçekte saygılı bir hitaptı fakat ses tonundaki bir değişme ile kolayca alaya dönüşebilirdi. Bu nedenle bir keresinde Safiye ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Çünkü diğer eşlerden biri onu küçük düşürmeye çalışmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara de ki benim babam Harun amcam ise Musa'dır dedi. Eşler içinde Ayşe radıyallahu anhaya yaş bakımından en yakın olan Safiye idi. Henüz 22 yaşında olan Hafsa'dan bile daha yakın. İlk önceleri bu Ayşe'nin korkularını artırdı. Fakat günler geçtikçe iki genç hanım birbirlerine sempati duymaya başladılar. Hafsa da bu arkadaş çemberinin içindeydi. Ayşe radıyallahu anha sonraki yıllarda biz iki gruptuk. Birinde ben, hafsa, Safiye ve Sevde, Diğerinde ise Ümmü Seleme ve diğerleri vardı derdi. Ayşe radıyallahu anha o zamanlar 16 yaşındaydı ve Yaşına göre bazı yönlerden olgun, diğer yönlerden değildi. Duyguları hemen yüzünden ve konuşmasından belli olurdu. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey Ayşe! Bana kızgın olduğun zamanı da ''Benden razı olduğun zamanı da biliyorum.'' dedi. Ayşe radıyallahu anha, ''Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan, bunu nasıl anlıyorsun?'' diye sordu. Peygamber ve vesselam da şöyle dedi. ''Benden hoşnut olduğun zaman yemin ettiğinde, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun. Kızgın olduğunda ise, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun.'' Bir başka sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beklediğinden daha geç geldiğinde "Günün bu saatine kadar neredeydin?" diye sordu. O, "Küçüğüm, Ümmü Seleme'nin yanındaydım." dedi. Ümmü Seleme'nin sırası geçmemiş miydi diyen Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermek sizin gülümsedi. Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, söyle bana, bir vadinin iki yamacı arasında olsan Birisinden otlanmış, diğerinden ise otlanmamış olsa sürülerini hangisinde otlatırsın diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otlanmamış olan da dedi. Ayşe radıyallahu anha öyleyse ben senin diğer eşlerin gibi değilim. Onların hepsi ben hariç senden önce birisiyle evlenmiştir dedi. Bunun üzerine Peygamber Ali sallatu ve selam gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi. Ayşe radiyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendisine ait olmadığını biliyordu. O bir tek kadındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise yirmi adama bedeldi. Vahiy onun hakkında muhakkak sen büyük bir ahlak üzeresin diyordu. Sanki o kendi içinde dış dünya ile karşılaştırılabilecek bazı yönleriyle de onunla beraber bir alem idi. Ayşe radıyallahu anha birçok kere uzaktan da gelse onun bir gök gürlemesi duyduğunda yüzünün sarardığını fark etmişti. Aynı şekilde kuvvetli bir rüzgar sesi onda gözle görülebilecek değişikliklere neden olurdu. Bir keresinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken başını, omuzlarını ve göğsünü açıp yeryüzünün gökten gelen rahmet nedeniyle yaşadığı sevinci kendi teniyle paylaşmak istemişti. Onun diğer insanlara benzememesi Ayşe radıyallahu anhının kıskançlığını azaltan tek neden değildi. Fakat o kıskançlığın sevginin aksine sadece bu dünya için geçerli olduğunu biliyordu. Çünkü cennetten bahsederken Kur'an şöyle diyordu. Onların göğüslerindekinden ne varsa tümünü sıyırıp çekti. Ayşe radıyallahu anh'a bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü! Cennette senin hanımların kimler olacak diye sordu. Sen onlardan birisin cevabını alınca bu sözleri ömür boyu bir hazine gibi sakladı. Bir keresinde de Peygamber aleyhissalatu vesselam ona Cebrail burada ve sana selam ediyor demişti. O da selam onun üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de cevabını vermişti. Ayşe radıyallahu anha kıskançlığı hakkında daha sonraki yıllarda şöyle derdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşleri arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü Allah kendisine Hatice'ye cennetteki kıymetli taşlardan yapılmış bir sarayı müjdelemesini emrettiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onu anardı. Ne zaman bir koyun kurban etse büyük bir bölümünü onun yakın arkadaşlarına gönderirdi. Çoğu kez ona sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş gibi derdim. Ayşe radıyallahu anh'ın etki ve tepkileri aşırı derecede hızlıydı. Hayber'den hemen sonra veya bir süre önce Ebul As'ın annesi Hale, oğlunu, gelini Zeynep'i ve küçük torunu Ümame'yi görmeye Medine'ye gelmişti. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasındayken kapı çalındı ve bir kadın sesi girmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarardı ve titredi. Bunun sebebini anlayan Ayşe ona sitem etti. Çünkü Halen'in sesinde Hatice'nin sesini duyduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bunu doğrulamış ve onun için girme izni isteği şeklinin de aynı ölen zevcesi gibi olduğunu söylemişti. Artık çok yaşlanan sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçireceği günü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna çok memnun olacağını biliyordu. Tüm topluluk, ve diğer eşler de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan eşleri arasında en çok Ayşe'yi sevdiğini biliyorlardı. Bu sadece bir tahminden ibaret değildi. Çünkü sahabeden biri veya diğeri sık sık peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü bu dünyada en çok kimi seviyorsun diye sorardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu soruya her zaman aynı cevabı vermezdi. Çünkü onun sevgisi çok yönlüydü. Kızları, torunları, Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd, Usame, fakat cevap hiçbir zaman diğer eşler olmaz, bazen ise Ayşe radıyallahu anh olurdu. Bu nedenle Medine'de birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey rica edeceği zaman veya Kur'an'da emredildiği gibi dilekte bulunmak için hediye vermek istediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasında olana kadar bu dileğinin geciktirilmesi adet haline gelmişti. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun yanındayken çok mutlu ve bu nedenle ricaları kabule daha hazır olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona hediye vermek isteyenlerin özellikle bir günü beklemeyip ne zaman isterlerse hemen vermelerini belirten bir duyuru yapmasını istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Ümmü Seleme isteğini ikinci kez yineledi. Fakat o yine sessiz kaldı. Üçüncü kez yinelediğinde beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Çünkü Ayşe radıyallahu anha hariç hiçbir hanımımın yatağındayken bana vahiy gelmiyor dedi. Ümmü Seleme seni üzdüğüm için Allah'a tevbe ediyorum dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri burada durmaya niyetli değillerdi. Fatıma'dan kendi adlarına gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlerin senden Ebu Bekir'in kızına karşı kendilerine eşit davranmanı rica ediyorlar demesini istedi. Fatıma istemeyerek bunu kabul etti. Fakat birkaç gün bunu yerine getirmedi. Sonunda kuzeni Cahşin kızı Zeynep geldi ve ısrar etti. Bunun üzerine babasına gitti ve kendisine söylenenleri ona iletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim küçük kızım benim sevdiğimi sen sevmiyor musun dedi. Fatıma radıyallahu anha evet cevabını verince Ayşe'yi kastederek o halde onu sev dedi. Daha sonra seni buraya gönderen Zeynep'ti değil mi diye sordu. Zeynep ve diğerleri dedi. Fatıma radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki bunu düzenleyen Zeynep derdi. Fatıma bunu kabul edince gülümsedi. Fatıma radiyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin yanına döndü ve olanları anlattı. Ey Allah'ın Resulünün kızı bize bir şey kazandırmadın dediler. Onu ikinci bir kez göndermeye zorladılar fakat o kabul etmedi. Bunun üzerine Zeynep radiyallahu anhaya sen git dediler. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda Ayşe ile konuşmasını söyledi. Ayşe Zeynep'in cevap veremeyeceği fikirler öne sürerek onu susturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine eşit ve adaletli davranmak ve diğerlerini de buna uymaya teşvik etmek zorundaydı. Fakat o, başkalarının peygamber eşlerine eşit davranmasını sağlamakla sorumlu değildi. Onun duygusallığı da zaten buna el vermezdi. O sadece bir hediyeyi teşekkürle kabul etmek ve geri kalanını bağışlayan kişiye bırakmakla görevliydi. Zeynep gittiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye ''Sen gerçekten Ebubekir’in Bekir'in kızısın'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Ali ve Fatıma'dan olan torunlarına da büyük bir sevgi besliyordu. Onlar hakkında bana ev halkım içinde en sevgili olanlar Hasan ve Hüseyin'dir derdi. Üsame'yi de torunlarından biri sayardı. Çoğu kez Hasan'ı ve Üsame'yi ellerinden tutup Allah'ım ben onları seviyorum sen de sev diye dua ederdi.